Bismillahirrahmanirrahim Lehamdülillahi vahde Ve salatu ve selamu ala mella nebiye va'de Teravih Teravihe gelmiştik Değil mi? Etteravihu sünnetu muekkedetum Teravih müekked bir sünnettir yani bunda icma edilmiştir mühekked sünnet olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravihi kılıyor dördüncü akşam sahabi çıkıyorlar yine birinci akşam kılıyor, de kılıyor üçte artık dörtte büyük bir cemaat oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravihi kılmaya çıkmıyor yani buyuruyorlar ki benim buraya teravih'e çıkmama engel olan lem min el huruci illa en tufraza aleikum. Size farz kılınmasından endişe ettim. Onun için dördüncü akşam çıkmadım. Peki burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkmaması neye bağlanıyor? Neye bağlıyor? Farz kılınmasından endişe ettim. Yani bu bid'attır. Gidin bu namazı kılmayın demiyor onlara. Men rağiben sunneti feleysa minni böyle de demiyor. Kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Dağalın bu camide durmayın demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Üç akşam onlarla kılmış. Dördüncü akşam çıkmıyor ve gerekçe olarak da bunu söylüyorlar. Haşitu en tufrada ya da en yufra aleyküm. Farz kılınmasından endişe ettim. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra teravih namazının farz kılınma endişesi var mı? Yok. Neden? İnkata al vahyu, vahiy kesildi artık yok. Yani göklerden yeni bir semadan, yeni bir Cenab-ı Hak'tan yeni bir vahiy gelmez. Dolayısıyla bu endişe ortadan kalkınca Hazreti Ömer Efendimiz teravih namazını cemaat kübra dediğimiz büyük bir cemaat halinde Kılmasını temin ediyor hadise şöyle yine Buhar rivayeti Hazreti Ömer radıyallahu geliyor bakıyor ki orada bir cemaat şurada burada farklı cemaatler var münferit kılanlar var kimin sesi daha güzelse insanlar onun arkasında teravih kılıyorlar fe izennâsû evza'un mutafarrikûn böyle gruplar halinde ama bir ihtilat var bir nizam yok camideki Nizam hali yok Belki ileride farklı bir cami içinde bölünmelere Sebep olabilir Yani siz camiye geldiğinizde Sünnet namazı bile içeride Cemaat varsa nerede kılıyorsunuz Arkada Son cemaat mahallerinin Yapılmasının bir hikmeti de o İçeride farz kılınıyorsa orada değil Arkada kılacaksınız Gelenler bu imama uymadı yani orada bir tefrika var, böyle bir kanaat zihinlerde zahir olmasın. Engel olmadığına arkada kılıyorsunuz sünnet namazı bile. Peki caminin içinde birkaç tane farklı grup var, o gruplar halinde teravih kılıyorlar. Sonrasını düşünün, yani İbni Seve'nin açıkça Hz. Ömer Efendimiz'den sonra rol üstlendiği ümmeti parçalama adına, bölme adına sahnede olduğu o yıllarda böyle bir cemaat yapılanmasını nerelere alıp taşıyabilirler. Hazreti Ömer Efendimiz de Übey bin Ka'b'ı erkeklere imam yapıyor. Neden Übey bin Ka'b'ı yapıyor? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Akra ukum Übey" buyurmuştu. Kur'an-ı Kerim'i içinizde en iyi okuyan Übey bin Ka'b kadınlara da temimi dâri İmam yapıyor. Ayrı yerlerde cemaat yapıyorlar. Sonra kendisi de bakıyor. نِعْمَةِ hadihi diyor. Yani buyuruyor Hz. Ömer radıyallahu anh. Bu ne güzel bir bid'at. Şimdi Hz. Ömer Efendimiz'in bid'at hassasiyetini biliyorsunuz. Kabe-i Muazzama'da namaz kılıyor birisi. Sünnet e, e, bu tavaf namazını kılıyor. Sabah namazında... Sabahın sünnetinden başka namaz kılınmaz Yani sünnet namaz kılınmaz Kaza kılınabilir O orada tavaf namazını kılıyor diye Hazreti Ömer Efendimiz Sen nasıl bunu yapıyorsun Sopayla kovalıyor onu Şimdi Böyle bir Ömer var Böyle bir Ömer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselamın Kullu bidatin dalale buyuruyor Bütün bidatlar Sapıklıktır Yani Efendimiz böyle söylesin Bidat noktasında böyle hassasiyeti olan bir Ömer... ...bu ni'metil bidatu hadi ifadesini... ...şeriatın kullandığı manada bidat olarak kullanabilir mi? Haşa o zaman Ömer zındık olur radıyallahu anh. Hem Allah Resulü aleyhisselam... ...küllü bidatin dalale ...sapıklıktır desin bütün bidatlar... ...sahabe-i kiram efendilerimizde radıyallahu anhum ...bidat noktasında fevkalade bir hassasiyet olsun... Hazreti Ömer'de en önde olsun bu hassasiyette. Sonra da böyle desin. Peki o zaman Ömer Efendimiz bununla neyi kastediyor? Yani burada Efendimiz zamanında cemaati kübra yoktu. Allah Resulü kıldılar ama dördüncü akşam çıkmadı. Sahabe kılıyorlar mıydı? Evet kılıyorlardı. Nereden anlıyoruz kıldıklarını? İşte Buhari rivayetinden Hazreti Ömer Efendimiz neden tek imam arkasında topluyor? Feeza nasu awzaa'un mutafarriqun zaten cemaatler vardı peki Hazreti Ömer tek imam arkasında topluyor e bunlar küçük küçük cemaatler halinde teravih kılıyorlarsa kimden aldılar bunu Allah Resulü'nden aldılar yani kaide ne elbaka'u elaslu baka'u ma kan ala makan yani asıl olan elaslu baka'u ma kan ala makan yani bir şeyin devam etmesidir yani devam ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Devrinde teravih başladı Ama adı Kıyam-ı Peki Kıyam-ı diye Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Bir rivayet var mı ee, İmam Malik muvattasında Rivayet ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Men kameramadane imanen Ve ihtisaben Gufir alehu ma tegaddeme min zembih Men diyor Yani Kıyam-ı kim Ramazan'a mahsus namazı kılarsa Müslüman olarak kılar ve ecrini sadece Cenab-ı Hak'tan umarak bu ibadeti yerine getirirse bütün günahları affedilir. Yani Efendimiz böyle buyuruyor. Sahabe-i kılıyor. Allah Resulü kıldırıyor bu teravihi kıyam-ı Ramadan. Peki ondan sonra bu bidat olabilir mi? Allah Resulü Aleyhisselam bir ibadeti yaptıysa, asıl olarak İslam'da varsa sonra bidat, Olma imkan ve ihtimali yok. Peki Hazreti Ömer Efendimiz neden böyle diyor? Yani küçük cemaatlerdi, şimdi bunu cemaati kübra yaptık. Tek bir cemaat halinde. O, onun için Hazreti Ömer Efendimiz buna bidat diyor. Yoksa şer'i manada eğer bu bidat olsaydı, bir de Hazreti Ömer başında nimet diyor değil mi? Medih fiili. Yani nimet, ne güzel bir bidat bu. Yani hem Allah Resulü bidata dalalet desin, hem de o bidat hassasiyetiyle herkesten daha önde olan Ömer buna ne güzel desin. O zaman haşa bu Hazreti Ömer Efendimiz'e zındıklık iddiası olur. Peki e, ulemanı diyor hepsi böyle diyor. Diyor ki cemaati kübrada topladı ve buna Hazreti Ömer Efendimiz bidat yani güzel bir şey anlamında kullandı. Peki bunun muhalifleri ne diyorlar? Onlar da aynısını söylüyorlar. Hüküm dergisinin Eylül sayısında onunla alakalı Bir yazı var Bu teravih bidattır diyen bir Adam var O adam o sefil herif Kendisi sitesinde bizzat Kaydı var Aynen kaydı var o şeyden önce Kendisi yazmış Arkadaşlar burada çıkardı Adresi hepsi orada diyor ki Bu ne, nasıl bir bidattır Şer'i manada bir bidat değil Kaydı var orada bu e, Hz. Ömer tek bir cemaat halinde toplamıştır Yani bir adam diyanette görevliyken Teravih kılsın, kıldırsın Sonra bu adam Vatikan'la iş girdikten sonra Teravih bid'attır diyorsa E be adam sen ne zaman rüşte erdin? Vatikan'la tanıştıktan sonra bir adam bir şey inkar ediyorsa O zaman bu inkarı Allah ve Resulünden mi alıyor, papazdan mı alıyor? Bakıyorsunuz adamların hayatına Kur'an Müslümanlığı diyorlar Buhari, Müslüm hepsiyle meydan, meydan okuyorlar Öteki tarafta kardinallere hazret diyorlarsa Bunlar kimin adamı kardeşim? Kimin adına çalışıyorlar? Ne yaptılar? Ortada hasıla Bakıyorsun sağda solda bir sürü bunların zavallıları Onlar zavallı ama bunlar haydut Bunlar peygamber düşmanı Onlar zavallı Adam orada bağırıyor Kur'an'dan başka bir şey kabul etmem diye İva eden yukarıdaki Kim adına çalışıyor Kıyamet günü ortaya çıkacak Yani bu kadar zayıf Mevzu hadisler Mevzu hadisler Bunların arkasında kim var kardeşim Yüzde sekseninde Başına sarık koymuş Belinde zünnar olan papazlar var Öyle Başına sarık koyuyor İslam kıyafetini giyiyor İslam'ı yıkabilmek İslam'a karşı bir İslam ortaya çıkarmak için Bunu Sürüyorlar ortaya Yani şunu söylüyorlar Ey ümmet 14 asırda teravih kılıyorsun Yok böyle bir şey Kim Ebu Hanife İmam Malik Bak bütün bunlar bu yanlışı bu dalaleti Bu sapıklığı göremediler Biz görüp çıkardık Yani bununla sana diyorlar ki Yak kütüphaneni kardeşim İslam medeniyeti diye bir şey yok Hepsi uydurma hepsi hurafe bunu söyleyen adamlar eğer ilim namusları olsa kardinallerin papazların karşısında aynı şeyi söylerler. Öteki bakıyorsun gözleri çeviriyor. Yani Ebu Hanife'nin gözler kadar değeri yok mu ya? Buhari'nin gözler kadar hakikatten payı nasibi yok mu ki Allah ve Resul düşmanının kitabını tercüme ediyorsun. Kimin adamısın sen? Kim adına Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ya Alimul lisan onlar işte onlar piyasada onlar İva'ya memur. Peki tarihte bu ümmetin içerisinde teravih bidattır diyen var mı? Var. Kim var? Rafiziler var. Rafiziler var. Yani İslam'la küfür arasında baktığınız zaman küfrün böyle o kenarında değil merkezinde görebileceğiniz taife bu. Rafiziler. Fatimi devleti bu Haşhaşi işte Hasan Sabba onlar Mısır'da devleti kuruyorlar. Ezher'i de biliyorsunuz. Onlar ikame ediyorlar. Ehli Sünnet uleması teravih kıldırıyor diye öldürüyorlar. Diyorlar ki bu teravih Ömer icat etti. Ömer kim? Onlara göre Hazreti Ali'nin düşmanı. Uydurmuşlar. İran'da Kaşan şehri var. Kaşan şehrinde Ebu Lüle'ye mezar yapmışlar. Ebu Lüle'ye bir Ayetullah'ın 40 sayfalık bir risalesi var bende. Adam İmanı Katil Ömer diye kitap yazmış Hazretü Ömer'i şehit eden Ebu Uleynin imanı ve ne kadar mübarek adam olduğunu anlatıyor o risalede İrsi Farisi Marazi diye bir yazı yazmıştım onunla alakalı hükümde yani adamlar oraya gidiyorlar başlarına bir musibet geldikleri zaman oraya gidiyorlar Ömer Efendi'mize karşı fevkalade bir Düşmanlık var, gayiz var, nefret var adamda. Zannediyorlar ki Hz. Ömer radıyallahu anh teravihi icat etti. Ömer Efendimiz'i olan düşmanlıklarından o rafiziler, bu işte haydutlar, bunlar kılmıyorlar teravihi. Bir onlar var, tarihte inkar eden teravih yoktur diyen bir bu adamlar var kardeşim. Başka, tarihin hiçbir döneminde teravih inkar eden bir tarife çıkmamış. Efendimiz zamanında Kıyam-ı sonra terviha, e, bu dört rekatlık teravihe, terviha denir. O iki selam, işte iki iki kıldığınız zaman dördüne bir terviha, beş tane teravih var. Yani insanlar oturuyorlar, dinleniyorlar, rahatlıyorlar. Onun için buna terviha, teravih diyorlar. Oradan geliyor, Silahların bir önemi yok. Yani ıslah, siz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında şerî ıslahların bir kısmı oluşmuştu. Bir kısmına e, sonradan farklı isimler verildi. O isimlerle bunlar devam ettiler. Bugüne kadar intikal ettiler. Fıkın bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında dersin başında görmüştük. Anlamı çok genişti. He? men yuridullah bihi hayran yufkihu fid din yani fakih yapar bütün ulum-ı derin bir anlayış idrak sahibi yapar demekti Ebu Hanife bile rahimehullah ma'rifetun nefs ma laha ve ma diyordu daha ondan sonra el-ilmu bil ahkamı şeraiyetil amaliyeti'l muktasebe min edilletiyat tafsiliyeti bil isillal diye sonradan bugünkü ıslahdaki tanımını almıştı fıkı Yani ilim böyledir. Sonradan bu ıslahlara farklı bir zarflar verilir. Hakikat böyle. Peki yani teravih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var. O günden bugüne intikal ediyor. Bu ümmet buna bu adamlar çıkana kadar bir rafiziler itiraz etmişler. Onlar da işte sahabe düşmanı olmakla maruf olan bir taife. Peki, اَتْتَرَاو۪يحُ سُنَّتُنْ muakkedetun Kardeşim, müekked bir sünnettir. اَتْتَرَاو۪يحُ sünnetun muakkedetun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peki kılıyorlar, neden kılmıyorlar? Burada hadisin bir kısmını almış, işte, efendimiz farz kılınması endişesiyle terk ediyor. Yani lem yemna'ni minal khuruji illa anni khashitu an tufraza aleykum. Efendim, farz kılınma endişesi yani Allah Resulü neyi illet gösteriyor? Farz kılınma endişesi. Peki Hazreti Ömer bakıyor ki artık bundan sonra farz kılınmaz. Dolayısıyla efendimiz eğer farz kılınma endişesi olmasaydı bu namazı cemaatle kılacaklardı. Hadisten o çıkmıyor mu? O çıkıyor. E, Hz. Ömer Efendimiz de topluyorlar. Sonradan bütün ulema buna devam ediyor. Sahabe geliyor. Hz. Ömer zamanında teravihi kılıyorlar. Peki kılmayanlar da var. Mesela İbn Ömer birisi gidiyor teraviye, soruyor ona. Nereye gidiyorsun? Teravihe. Diyor ki Kur'an-ı Kerim okumayı bilir misin? Bilirim diyor. E, o zaman diyor evinde kıl. Evde kılmayı tavsiye ediyor. Yani ulema arasındaki teravihde ihtilap burada kardeşim. Nerede? Acaba camide kılmak mı daha faziletli? Evde kılmak mı? Ulema neyi çıkarıyor buradan? Mesela o mealciler var ya. Onlar hafız değil. Onlar camide kılmalı. İbni Ömer'in rivayetinden bu. Kur'an'ın mealden okuyanlar, önünde Kur'an olmadan Kur'an-ı Kerim'i okuyamayanlar, İbni Ömer rivayeti... O rivayete göre nerede kılmalı? Camide kılmalı. İbn Ömer onun için soruyor. Etkra'ul Kur'an diyor. Kur'an'ı hafız olarak böyle hızında okuyabiliyor musun? He o zaman diyor, camiye gitme. Yani demek ki teravihte uzun okuyorlar. Hatmi Kur'an, Kur'an hakimi, hatmetmek teravihte sünnet. Neden efendimiz çünkü Ramazan-ı Şerif'te Cibri ile Kur'an hakimi arz ediyordu. O arz sünnetini bu ümmet teravihte yapıyor. Peki hafız olmayan yapabilir mi bunu? Evde yapamaz. E, evde sen yap. Nafile namazlarda faziletli olan e, tek başına kılmaktır. E, hafız bu sünneti e, tek başına yerine getirir mi? Getirir. O zaman sen evde kıl. Ey mealci kardeşim sen Kur'an-ı Kerim'i ancak yüzüne mi okuyabiliyorsun? Gel o zaman. Sen nerede kılacaksın? Camide kılacaksın. Camide kılacak. Yani bu rivayetler, eğer oryantalistler bir metin gönderirse öyle olur. Sağından solundan onların gösterdiği kadar gösterirler. Yani bu teravi bir mevzu tabii. Asıl bunların amacı bu ümmetin evlatları nezdinde, nazarında ulemanın itibarını düşürmeyi. Ulemanın itibarını düşürünce bütün İslam kütüphanesini hükümsüz kılmak ve yaptılar da. Yapmadılar mı? Öyle değil mi? Siz görmüyor musunuz? Yani bunlarla konuşuyorsunuzdur da. Yani Buhari, Müslim, Hadis-i Şerif okuduğun zaman abdest almasını bilmiyor adam. Bana Kur'an yeter diyor. Kur'an Müslümanlığı diyor. Yani zehirlediler bu insanları. Allah muhafaza. İnşallah sonuna imanlarını götürürler. Allah bilir tabii. Dua edelim onlara biz. Dua edelim. Onlar zavallı tabii. Peki... Raşid halifeler devam ettiler. Hz. Ali Efendimiz diyor ki ee, ''Allah senin kabrini nurlandırsın Ömer'' diyor. ''Kema nevvarte mesacidene'' ''Bizim mescitlerimizi nurlandırdığın gibi'' Yani Ramazan-ı Şeriflerde camiler doluyorlar. Gece yarlarına kadar teravih kılıyorlar. Bunu sen yaptın, bu sünneti sen tek imam arkasında topladın. ''Allah senin kabrini nurlandırsın'' diyor. Hazreti e, Ömer Efendimize Ali radıyallahu an dua ediyor. Yani sahabe-i kiram efendilerimiz Hazreti Ömer onlara minberde diyor ya. He? Lev ra'aytum fiyye i'wijajan Eğer bende bir eğrilik görürseniz düzeltin beni. Ne diyorlar? Kılıçlarımızla düzeltir seni. Üzerinde kıyafet var. Hazreti Ömer Efendimiz insanlar arasında dolaşırken Atın üzerinde yürüyen adam gibi heybetli görünür. O kadar boyu var. Dağıtıyor allah Alem Yemen'den geliyor kumaş. Tab bakıyorlar ki onun üzerinde bir takım var. Herkese sadece işte yani rida olacak ya da izar olacak kadar düşmüş. Hz. Ömer Efendimiz'e soruyor. Diyor ki o üzerindeki minberde Hz. Ömer Efendimiz o seni dinlememiz için sana itaat etmemiz için söyle diyor üzerindeki o elbiseyi nereden aldın? Bize birer parça verdin. O bir parçayla sana hem izar hem rida çıkmaz. Nereden aldın diyor bu elbiseyi. Ya, halife bu. Devlet başkanı. Minberde. Konuşuyor yani. Bir anlamda basın toplantısı yapıyor. Hazreti Ömer Efendimiz cemaate bakıyor. Kime diyor? Oğlu Abdullah'a. Kalk Abdullah söyle diyor. Babanın bu kıyafetinin yarısı nereden? Hazreti Abdullah kalkıyor, benim kıyafetim diyor. Ben babama verdim. Şimdi böyle bir Ömer'e bu hesabı soranlar, o Ömer burada olmayan bir namazı kıldırsa, sahabe bunun hesabını sormaz mı kardeşim? Bu nedir? Bütün bir sahabeyi zan altında bulundurmaktır. Onlara iftira atmaktır. Yani onlar İslam'ı birisi değiştiriyor, biraz sokuyor ona, onlar da buna ittiba ediyor. Ya bu kim ya? Hz. Ömer ki Mekke'den hicret ederken ne diyor? Anasını evlatsız, çocuğunu babasız, eşini eşsiz bırakmak isteyen varsa gelsin diyor. Ömer gidiyor hesaplaşayım onunla. Yahu Ömer tek başına küfür yobazlarına meydan okuyor. Sen bir kardinalin karşısında... Ekselans diye konuşmaya başlıyorsun. Kırılıyorsun, yıkılıyorsun. İslam'ın adını, Kur'an'ın adını zikredemiyorsun. Allah'ın bir tane ayetini okuyamıyorsun. Kimsin sen ya? Evet. Peki. Peki. <gülüyor> diyor ki. İmam Muhammed'in kitaplarında yok. Ya var diyorum ona İmam Muhammed'in kitabında yok diyor. Var yok. O Eylül'deki sayıda var. İmam Muhammed'in kitabında... Ee, onun ibaresi teravih namazı olduğunu arkadaşlar fotokopi çekip oraya koydular Niye yok? Açıkça yalan konuşuyorlar Veya fihriste bakmış Fihriste Fihris hocası bunlar Şöyle bakıyor Orada var mı yok mu? İmam Muhammed de onu nerede almış? Kitabul ı Asıl'da küsuf namazı başlığı altında zikrettiğinden dolayı bulamadı onu orada e fihriste bakınca bulamıyor tabi. Adamları mailden gönderiyorlar Google'dan. Önde bilgisayar. Oradan tabi onlar da giriyorlar asla herhalde. Bakıyorlar. Yok. Yok diyorlar. Yok. E kardeşim fihris hocası ile ulema bir olur mu ya? Peki, et mu sünnetun müekkedetun. Teravih müekket bir <gülüyor> sünnettir. Ee, Hazreti Ebu Hanife rahimeullah diyor ki yani bunu diyor Hazreti Ömer Efendimiz lem yetaharrasu Umar la yani bulduğunuz Fakale o şerhte. Fakalet teravih sunnetul muakkedetun ve lem yetaharrasu Umar min nefsihi. Ya Ömer kendinde uydurmadı ya bunu diyor. Ee, ve lem yekun fihi an Ömer bidatçı değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın teravihle alakalı sünnetini Ömer Efendimiz ihya ediyor. Metinden devam ediyoruz. Ve yenبغي en yestemi'a'n nasu fi kulli leylatin min şahr ramadan ba'da'l-işa. Ve yenبغي en yestemi'a'n nas. Bütün insanların toplanması gerekir. Fi kulli leylatin bütün geceler min şahr ramadan. Ramazan ayında Ba'da Lenşah. Yastıdan sonra biliyorsunuz teravih kılınır. Yastıdan sonra e, insanlar e, Ramazan gecelerinde toplanırlar. Toplanmaları gerekir. Sonra fe yusalli bihim imahum, imamuhum sallabi kıldırmak. Salla kılmak, sallabi kıldırmak. Fe bihim bin nasi imamuhum, imamları onlara hamse tervihatin. Beş tervihe kıldırır. Beş, ter beş tervihe yani bir tervihe dört rekat, iki rekatta bir selam verilir. Salatü'l-Leyli mesna mesna buyurmuştu. sallallahu aleyhi ve sellem. Gece namazları iki, iki kılınır. İki iki yani dörtte bir tervihe var. E, Mekke-i Mükerreme'de Evcezul Mesalik var. Muvatta şerhi. Ee, efendim Kandehlevi'nin Evcizül Mesalik orada da söylüyor. Diğer eee şehirlerde de var. Buhari, Müslim şehirlerinde de var. Efendim orada teravih Mekke-i Mükerreme'de bir terviye kılıyorlar. Sonra bir tavaf yapıyorlar. Bir terviye, dört tekbir sonra bir tavaf. Medine-i Münevvere'de ise onlar da bir terviye kılıyorlar. Sonra rahatlamak için kalkıyorlar. Kendi başlarına müstakil dört vekatlık bir nafile kılıyorlar diğer bölgeler ise Medine, Mekke dışındaki yerlerde onlar da salatu selam getiriyorlar yani biz şimdi yapıyoruz ya dört vekatta bir Allahu salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, Allahümme salli ve sellim Efendimiz aleyhisselama salat ve selam getirmek e, İbnü i Cübeyr'in var diyor ki Mekke mükerremeye geldim hatimle teravih kılıyorlardı Yedinci asır işte. Hice yedinci asır. Hatimle teravih kılıyorlar. E, dört tekat kılıyorlar. Şerbetler var orada dağıtılıyor. İnsanlar ikram ediyorlar. Yani bir şehraim var. Sabaha kadar camileri aydınlatıyorsunuz, nurlandırıyorsunuz. Ramazanda o iklime takılanlar, Ramazanda o namazın, hazın, bereketini alanlar, belki onlar yüzler kurtuluyorlar. Onlarca, yüzlerce insan hidayete Eriyor Ramazan bereketine. Ama şimdi biz böyle bir yarışmaya döndürdük. Bir parça iyileşme var elhamdülillah. Osmanlı'da e, Ahmet Rasim olabilir. Yani, e, Ramazan'ı anlatıyor. Osmanlı'da da adam birisi camiye gelmiş. elinde kandille dışarıya cemaat taşmış. Eyvah demiş yetişemedim. Cahilim biri de orada namaz kılıyor İmam o kadar hızlı kılıyor ki hoda içeriden diyor ki ona kılarken ya biz içeride kılıyoruz yetişemiyoruz imamı uyduğumuz halde sen dışarıdan gelip nasıl yetişeceksin buna? Şimdi öyle imamlar da var idi ama azalıyorlar elhamdülillah. Biraz daha böyle e, teravihi hani biz kıldık birileri öyle dediler diye değil de Allah rızası için kılanlar kıldıranlar artıyor gibi. Eğer öyle değilse siz öyle olacaksınız. Veya öyle olan imamların arkasına gideceksiniz. Yani bunu bir ibadet olarak yapanların arkasına gideceğiz. Peki efendim Feyusalibim imamum kamsa terbiyhatin beş terbiha kıldıdır. Kullu terbiyhatin döbeu rakaatin bi teslimetine her terbiha döbeu rakaatin 4 katdır bi teslimetine iki selamla. Yani salatul leili Mesna mesna demiştik Gece namazları iki iki kılınır Dolayısıyla iki rekatta selam kılıyoruz Dört rekat bir terviha oluyor miktarı <gülüyor> Her terviha arasında Miktarı terviha Bir terviha miktarı oturuyor Bir terviha yani Dört rekat namaz Her terviha dört rekat kılıyorsunuz Arada bir terviha miktarı Yani dört vekalık bir namaz kadar oturuyorsunuz. Bazı bölgelerde imamlar teravihde ne okurlardı? Arada ondan bahsederlerdi. Yani hangi ayet kerimeleri okurlar? Oradan birkaç tane ayet kerime seçer. Onlar arada okurdu. Yani böyle öğrenci yurtlarında teravih kılarken yapılabilir. Ama önce o namazın hazzını, şuurun, ruhunu, bereketin vermek lazım. Yani cemaat ee, bir an önce kılalım gidelim ee, o anlayışa mahkum olanlar değil hakikaten bu namaz bitmese e, öyle bir cemaatiniz olacak Muaz bin Cebel gibi radıyallahu anh o zaman kılarsınız böyle yaparsınız وَكَذَا بَعْدَ الْخَامِسَةِ aynı şekilde hamiseden sonra da böyle yapar yani ne yapar? hamiseden sonra da مِقْتَارَ تَرْوِيحَةٍ يَجْلِسُوا miktarı terviha bir terviha miktarı oturur yani vitir namazıyla teravih namazı arasında da yine bu kadar oturur yine işte farklı evradı zekarı olur Summe <gülüyor> yusiru vitir namazını da teravih vitir namazını da teravih cemaatle kılan insanlara cemaatle kıldırır wala yusallel vitru illa fi sehr <gülüyor> ramadan fakat bitir namazı sadece Ramazan ayında cemaatle beraber kılınır. وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلَى تُلُوْعِ الْفَجْرِ Bu namazın vakti ise yaslı namazıyla fecir arasındadır. Yani ne zaman teravih kılıyorsunuz? yasıdan sonra başlıyor. Fecre kadar, sabah namazına kadar devam ediyor. وَيُكْرَهُ قَاِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَيُكْرَهُ yani teravih namazı oturarak kılmak mekruhtur. Mal kudreti alal kıyami. Ayakta kılmaya gücü olan birisinin oturarak kılması mekruh kardeşim. Niye? Çünkü çok güçlü bir müekkez sünnet olduğundan. Peki diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, diyelim ki üç defa kıldı. Sahabe de onunla beraber kıldı sonra çıkmadı. E, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra kılmamıştır. Peki efendimiz buyurmuyor mu? Men kama Ramazana imanen ve ihtisaben ufirola lehu ma min Yani kim işte bunu Allah rızası için kıyamu Ramazan'ı kılarsa, teravi kılarsa, e, sevabını Cenab-ı Hak'tan umarak bütün günahları affedilir Yani Allah Resulü ümmeti teşvik etsin. Bu namazı kılın desin kendisi kılmasın ne olur bu? Etamurunen nesse bilbiri, batenseunen Yani Peygamber aleyhissalatu Vesselam sabi namaza teşvik ediyor, kılın diyor, bütün günahlarınız affedilir diyor. Haşa kendisi kılmıyor. Ya efendimiz sabi kiram efendimize gidin diyor. Ya evde işleriniz var ama kendisi sabaha kadar namaz kılmaktan ayakları şişiyor. Yani söylediğinden daha fazlasını kendisi yapıyor Evet tabi sünnet düşmanlığı bunlar ki başka bir şey değil kardeşim Oyu kurauka den mal kudreti alkıyami o sunnet kat Kuran fit marraten vahide sünnet olan Kur'an'a hakimi bir defa hatmetmek bir defa hatmetmek İmam Sesi rahimullah mensutta diyor ki bizim buralarda diyor, maverav Nehir o bölgede Kadir gecesine kadar Bir hatim yapılır teravihte? Kadir gecesinden sonra Her gecede bir hatim yapılır teravihte. Her gecede bir hatim yapılır e tabi, Bu ümmet Mücahiddi Küffarla cihad ederdi Kardinallere ekselans demezlerdi Ve Onlar ibadetten zevk alırlardı Ruhları yaralanmamış Mahkum olmamışlardı Musallaya bir derdi oldukları zaman rahatlamak için giderlerdi. Cualet kurretu ayni fi salati buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani gözümün nuru nerede? Namazda değil mi? Gözümün nuru e, namazda. E, onlar namazda rahatlarlardı. Ama şimdi böyle namazla mücadele eden bir taife var. Namazla mücadele ediyorlar. Kılmayın diye. Allah Allah. Bir şeytan mücadele ederdi, ölebilirdi. Bir de şimdi hani kılmayın diye namaza başladığınız zaman gitme diye olamaz, kalsın diye, yataktan kalkma diye mücadele etmiyor mu sizinle? He? Her etmiyorsa işiniz bitti demektir. Yani adam yerine koymuyor demektir şeytan. Adam yerine koyuyorsa onu bırakmaz. Biraz sonra kalkarsın, biraz sonra kalkarsın de. Peki evet efendim. Ve sünnetu khatmül Kur'an merreten vahide. Yani sünnet olduğunu nereden çıkarıyoruz? Sünnet olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz ederdi. Son yıl iki defa arz ediyor değil mi? Kur'an kelimi Hazreti Cibril'e. Vel efzalu fi sunani'l manzilu illet taravih. olan sünnet namazlarda nerede kılmak? Evde kılmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam namazını kılıyor. Sahabe-i efendilerimize çıkın diyor. Evinizde gidin kılın. Riya karışmasın diye. Yani biz tabi şimdi camilerde kılıyoruz. Ee, ama bitir namazlarını evde böyle biraz daha hem sizi ayakta tutar. Ayakta tutar, bitir namazları kılacaksınız diye. Ee, uyumazsınız. Peki yatıp kalkmak çok mutala edince belki tehlikeye girebilirse o zaman ne yaparsınız? Halının üzerine biraz uzanırsınız. Uzanınca orada uzun boylu uyuma olmaz halının üzerinde. Kalkar, kılarsınız. Hem de geceyi de kontrol altına alırsınız. Namazları vitir yani de dahil. Evde kılmak daha faziletli sünnetleri. Ama şimdi camide kılıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı da Mervi. Yani böyle bir şey olmuş. Ee, yani e, camide kılma gelenek demeyeceğim ona neden gelenek demeyelim çünkü biz gelenek Müslüman değiliz Efendimiz Aleyhisselam'ın camide sünnetleri kıldığı da rivayetleri var ee, onları biz esas alarak sünnet namazları kılıyoruz çünkü kılmayınca adam eve gidince de kılmıyor biz ifamda dedik ki tesbihatı herkes kendi yapsın sünnete uygun olan o Sonra baktık ki tesbihat yapılmıyor daha. E, demek ki böyle başlatan ulema Allah onlardan razı olsun. Yani böyle bir hatanın oluştuğunu gördüler. İnsanlar camide bu tesbihatı yapmayınca yapmıyorlar. O yapmayanlara bakın. O Vahhabi taifesinde yoktur onlarda öyle bir şey. Efendimiz'in hadisi var ya değil mi? Fatıma anemizde onu söylüyor. Elleri çatlamış Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor yani bir rivayete göre Ayşe annemizi buluyor Ona söylüyor Ellerim çatladı Duydum ki Medine'de hizmetçiler var Babam da onları dağıtıyor Artık su taşıyamıyorum Şu sırtıma kovaları alamıyorum Omuzlarım yarıldı Değirmen taşını çeviremiyorum Ellerim parçalandı Babam bir hizmetçi de bize verse Allah Resulü ne buyuruyorlar <gülüyor> Evet sen benim kızımsın ama bunlar bana ait hizmetçiler değil. Medine'de yetim yavrular var. Bedir'in yetimleri var. Onlar varken sana bunları veremem kızım diyor. Eve gidiyorlar. Hazreti Ali ile Fatıma annemiz evdeler, yataktalar. Aralarına giriyorlar. Fatıma annemize diyor ki radıyallahu anhaya 33 defa subhanallah, 33 defa Alhamdulillah, 33 defa Allahu ekber de Yüzüncüsü de la ilahe illallahu, vahdahu la şerike leh, lehu'l-mulkü ve hamdu ve Ala, kulli şeyin kadir. Bunu söyle diyor. Yani Efendimiz bunu terkin ediyor. Para vermiyor, makam vermiyor. Eğer diyor evinde sıkıntı varsa bunları oku allah Teala. Senin sıkıntılarını çözer. Her namazdan sonra bunları söyle. Peki Efendimiz kızı adına hepimize bunu terkin ediyor. E, e, camide söylemeyince söyleyebiliyor musunuz? Sokaktayken söylüyorum Yani böyle tesbih Elimle giderken Ama oradan kalkıp da Mutalaya geldiğin zaman Oturdun mu bir sürü kitap var zaten Bırakıp gittin hemen zihnin O şu bu biraz sonra diyorsun O tesbihat o evrat O ezkar kalıyor kardeşim Yani bu camideki hal Efendimiz Aleyhisselam'da da Uygulaması varsa Devam ettirmek daha doğru olanı tabi icma var. Teravih'in 20 olduğunda icma oluşmuş kardeşim. Sahabe bunda icma oluyor. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefa-i rashidin buyuru efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ebu Davud rivayet ediyor. Yani benim ve Raşid halifelerin sünnetine uyun. İşte Hazreti Ömer Efendimiz'den bu tarafa bu ümmet teravih hep 20 kıldı kardeşim. Yani şimdi adam çıkıyor 108 kılıyor. Ya, kimsin sen ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Halif tuğraf. Başka bir şey yok. Muhalefet edip meşhur olma. hubb zuhur hastalığı. hubb zuhur. Yani orada bir cenaze var. Adam burada... Konuşsa böyle, keyif alsa, yani nefret edersiniz değil mi? Yani ümmetin derdi ne? Bunların derdi ne kardeşim? Bunların derdi o halde nedir? Hubbu zuhur, meşhur olabilmek. Acaba muhalefet edip de bir yerlere gelebilir miyiz? Burada o sünnet namazla alakalı rivayeti alıyor, sizin şeritte de var. اَفْلَلُ salatir الرَّجُلِهِ fi beytihi illal الْفَرِيْضَ buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin erkek olan namazı en faziletlisi nedir evinde olanıdır İllel mektubete farz namaz hariç buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem